Kendime Düşünceler Marcus Aurelius 1. Kitap Büyük babam Verus'tan lütufkar mizacı ve öfkeden uzak olmayı öğrendim. Babamdan duyduklarından ve onunla ilgili hatıralarından yiğitliği ve mütevaziliği öğrendim. Annemden tanrı korkusunu ve cömertliği, yalnızca zarar vermekten kaçınmayı değil, böyle bir şey aklıma bile getirmemeye özen göstermeyi, basit bir yaşam sürmeyi ve zengin birine özgü alışkanlıklardan mümkün olduğunca uzak durmayı öğrendim. Büyük büyük babamdan halk okullarına sık sık gidip gelmekten imtina etmeyi, faydası dokunacak öğretmenlerden evde eğitim almayı ve bu gibi şeylere harcama yaparken özenli olmayı öğrendim. Bana bakıp büyütenden ne yeşilden ne maviden, ne parmulariustan ne de skatariustan yana olmayı, çaba sarf etmekten kaçınmamayı, azla yetinmeyi, kendi işimi kendi başıma görmeyi, her işe burnumu sokmamayı ve iftiraya kulak asmamayı öğrendim. Diognetus'tan beyhude uğraşlardan sakınmayı, mucize simsarları ve büyücülerin büyüler şeytan çıkarma ve bu gibi şeyler hakkında söylediklerine inanmamayı, dövüştürmek için sülün beslememeyi ve bu tip konularda heyecanlanmamayı açık sözlülüğü desteklemeyi, felsefeyle ilgilenmeyi ve elbette ilkin Bakheus'un, sonra da Thandasis ile Marsiyanus'un dinleyicisi olmayı, çocukluğumda diyalogları bir kenara yazmayı, bir sedire bir posta değer vermeyi ve Yunan yaşamının bunlar gibi mükemmel özelliklerine sahip olmayı öğrendim. Rustikus'tan kişiliğimin ihtiyaç duyduğu değişikliğe ve davranışlarımın terbiyesine olanak tanımayı, Retorikten tad alma eğiliminde olmamayı, kendime ait küçük ahlak konuşmaları yaparak salt varsayımlarımı yazmamayı, sofulara ve hayırseverlere özgü şişkin bir karakter sergilememeyi, retorikten, şiirden ve ince sözlerden uzak durmayı, evde cübbeyle dolaşmamayı ve bu gibi şeyleri yapmamayı, Rusticus'un Sinuesa'dan anneme yazdığı mektuplar gibi sade bir dille mektup yazmayı, gücendim ya da gücendirdiğim insanlara karşı onlar yeniden barışmak istediklerinde sakinleşmeyi ve onları kolaylıkla affetmeye hazır olmayı çok dikkatli ve titizlikle okumayı kendi yüzeysel düşüncelerimle tatmin olmamayı ya da başkalarının sıradan görüşlerini hemen kabul etmemeyi beni kendi kopyalarıyla tanıştıran Epiktetos'un söylevleriyle yüzleşmeyi öğrendim. Apollonius'tan ahlaken özgür olmayı talihin zarını görmezden gelen kesinliği, bir an için bile akıl haricinde başka bir bakış açısına sahip olmamayı, şiddetli acılarda, çocuğumu kaybettiğimde, geçmek bilmeyen hastalıklarda daima aynı kalabilmeyi, coşkunluğu ve rahatlığı bağdaştırabilen bir adamın yaşayan örneğini açıkça görebilmeyi, bir şeyi açıklarken sabırlı olmayı, felsefi ilkeleri iletme becerisi yanında, deneyimini de kendisine bahşedilen armağanlar arasında gösterdiği anlaşılan birini tanımayı, arkadaşlardan apaçık lütufların nasıl kabul edilebileceğini, bu lütuflar yüzünden ödün vermemeyi ve onları reddederken katı olmamayı öğrendim. Seksustan şevkatli olmayı ve bir evin aile reisi tarafından yönetilme örneğini, doğaya uygun yaşama fikrini, yapmacıksız asaleti, arkadaşlara sezgiyle yaklaşmayı, sıradan ve boş düşünceleri olan insanlara sabretmeyi, herkesle daha uyumlu olmayı, böyle bir muhabbetin dal kavukluktan daha yüce olduğunu, bu kişilerin şahsıma çok büyük saygı duyarak benimle zaman geçireceğini, bir şeyi doğrudan aktarabilmeyi ve yöntemde mahir olmayı ve bu yüzden de kaçınılmaz olan ilkeleri yaşama göre düzenlemeyi, öfkenin ya da başka bir duygunun herhangi bir şekilde açığa çıkmasına izin vermemeyi Buna karşın tutkudan azade özgürlüğü, en büyük insani hassasiyetle bağdaştırmayı, abartmadan övmeyi ve böbürlenmeksizin sağlam bir eğitimden geçmeyi öğrendim. Gramerci Aleksandros'tan kusur bulmamayı ve dil hakkında bir şeyleri kavraması daha uzun süren barbarı veya Yunancayı dil bilgisinden yoksun şekilde ya da ahengsizce bağıra çağıra konuşanları kötülememeyi, fakat kendi yöntemiyle bir şeyleri ileri sürerek konuşma ihtiyacı olan kişiye nezaket ve anlayışla gereken cevapları vererek, bir şeyleri ortaklaşa ifade ederek ya da onun konuşma şekline takılmadan kendisinin içinde olduğu durumu beraber değerlendirmeyi, bu gibi diğer şeyleri de onunla uyum içerisinde hatırlamayı öğrendim frontodan dikkatimi tiranlığın özelliklerinden olan kıskançlık, iki yüzlülük ve kurnazlık üzerine yoğunlaştırmayı ve genellikle benim yakınlarımda bulunup patris olarak adlandırılan kişilerin samimiyet kurdukları kişilere karşı sevgi ve şefkatten yoksun olduklarını öğrendim. Platoncu Aleksandros'tan birilerine sıklıkla veya mecbur kalmadan meşgul olduğumu söylememeyi veya mektupta yazmamayı, ve bu davranış aracılığıyla sürekli olarak ömrümü birlikte geçirdiğim dostlarımı uygun olan bahanelerle başımdan sağmamayı ve başımdan savuşturmak için ne gerekiyorsa onu söyleyen biri olmamayı öğrendim. Katolustan beni bir şeyle itham eden arkadaşımın, ithamı talihsiz bir şekilde mantık dışı olsa bile bunu önemsemeyi, onunla dostluk bağlarımızı eski haline döndürmeye çalışmayı, Öğretmenler hakkında tıpkı Domitius ve Athenodotus hakkında anımsananlar gibi hararetli bir şekilde iyi sözler sarf etmeyi, çocuklara karşı dürüst bir şekilde sevecen olmayı öğrendim. Kardeşim Severus'tan aile, bilgi ve adalet sevgisini öğrendim. Ve yine onun sayesinde Teresa'yı, Hilvidius'u, Kato'yu, Dion'u, Brutus'u tanıdım. Ondan demokratik yönetim düşüncesini, eşitliği ve konuşma özgürlüğünü ve her şeyden önce vatandaşların özgürlüğüne önem veren devlet idaresi fikrini, felsefeye önem verme hususunda dengeli ve değişmez bir karaktere sahip olmayı, iyilikseverliği, cömertlikte samimiyeti, güler yüzlülüğü ve arkadaşlarımın sevgisine itimadı, eleştirdiğim kişilere karşı şeffaf olmayı, arkadaşlarımın bir konuda neyi isteyip neyi istemediklerini eveleyip gevelemeden bilmeyi ve bu konuda hiçbir surette tahmine ihtiyaç duymamayı öğrendim. Maximus'tan kendime hakim olmayı ve hiçbir şeye göre şekillenmemeyi, hem bütün zor durumlarda hem de hastalıklarda iyi kalpliliği, hem teskin edici hem de ağırbaşlı, ılımlı bir mizaca sahip olmayı, yorulmak nedir bilmeden görevlerimin üstesinden gelmeyi, Söylediğim sözleri düşünerek, söylediğim yaptığım işleri de kötü yapmadığım konusunda herkesin güvenini kazanmayı öğrendim. Hiçbir şeye şaşırmamayı ve hiçbir şeyden etkilenmemeyi, asla aceleci, üşengeç, şaşkın, kederli, durup dururken sırıtan ya da tam tersine sinirlenen ya da etrafına kuşku dolu bakışlar atan birisi olmamayı öğrendim. Yardımseverliği, hoşgörülü olmayı ve dürüstlüğü, doğru yola yönelen birinden çok, doğru yoldan çıkarılamayan biri izlenimi vermeyi, günün birinde herhangi birinin herhangi birine tepeden baktığımı düşünmemesini ve herhangi birinin de kendisini benden daha üstün sanmamasını sağlamayı, hoş vakit geçirmeyi belli bir sınır içerisinde tutmayı öğrendim. Babamdan nezaketi ve isteyerek alınmış kararlar için cefakarlığı, olması beklenen onurlu işlerde boş yere kibirlenmemeyi, Çalışkan ve azimli olmayı, kamusal yararı olan herhangi bir fikre sahip kişileri can kulağıyla dinlemeyi, bir şeyi hak eden birine hakkını vermekte kararlılığı, nerede çaba harcanması, nerede rahat davranılması gerektiğini tecrübeye dayanarak bilmeyi, genç delikanlıların tüm cinsel arzularını durdurmayı öğrendim. Başkalarının duygularına saygı göstermeyi, ne olur olmaz dostlarımı kendi ziyafetime çağırmayı, Nede de seyahat ederken onların bana eşlik etmelerine ihtiyaç duymayı, arkadaşlarım yapmakla mükellef oldukları herhangi bir iş yüzünden gelemediklerinde daima aynı kalabilmeyi, mecliste ihtinayla araştırma yapmaya hevesli ve gayretli olmayı, öte yandan erişilebilen yararlı fikirleri incelemeden pes etmemeyi, dostlarıma göz kulak olmayı, onlardan asla çabuk soğumamayı ve sinirlenmemeyi, her şeyde kendi kendine yetmeyi ve ışık saçmayı, gerçekleşmesi muhtemel bir şeye karşı önceden tedbir alabilmeyi ve en ufak şeylerin bile düzenlemesini sessiz sedasız yapabilmeyi öğrendim. Alkışları ve dal kavukça şeyleri savuşturabilmeyi, yönetimin gerektirdiği şeylere karşı her zaman koruyuculuğu ve sahip olunan zenginliklerde tasarruflu olmayı, ve bu gibi şeyler yüzünden suçlamalarda tahammüllü olmayı, tanrılarla ilişkilerde batıl inançlara yer vermemeyi, laf cambazlığı yapmamayı, dal kavukluk etmemeyi, ayak takımına kur yapmamayı, her şeyde aklı başında ve kararlı olmayı, katiyen kaba olmamayı ve yenilik için yanıp tutuşmamayı öğrendim. Talihin olanak tanıdığı, yaşamı kolaylaştıran herhangi bir şeyi kullanmayı, ama kibirsiz ve mazeretsiz işe yarar bir şekilde kullanabilmeyi, bu şeyler elde edildiğinde sadelikle elinde tutabilmeyi, gittiklerinde ise onlara ihtiyaç duymamayı, hiç kimsenin ne bir sofist ne bir küstah ne de bir bilgiçmiş gibi bahsedemeyeceği fakat olgun, eksiksiz, dal kavukluğa meyli olmayan, kendi kendini ve başkalarını yönetebilen bir adam olmayı öğrendim. Bunların yanı sıra bilgiyi samimiyetle seven kişilere saygı göstermeyi, böyle olmayanları kınamamayı, fakat aynı zamanda onlar tarafından cezbedilmemeyi, ayrıca toplumun içinde ve cana yakın olmayı, insanlarla iletişim kurma isteği kalmamış biri gibi görünmemeyi, kendi vücuduma özen göstermede ölçülü olmayı ve yaşamı çok seven gösteriş meraklısı ya da yaşamı gerçekten hakir gören birisi olmamayı, en az kendime gösterdiğim özen kadar hekimlik mesleğine, ilaçlara ve harici uygulamalara da ihtiyacım olduğunu öğrendim. Fakat özellikle sözle alakalı şeylere, kanun bilgisine veya diğer herhangi bir şeyin icasına aşina olan, herhangi bir şeyi kavrayabilen kişilere, her biri kendini özgü uzmanlıklarıyla belli bir saygıya nail olmuş herkese ön yargısız bir şekilde müsamaha göstermeyi, ve onlara hararetle destek vermeyi, bunların hepsini ataların gelenekleriyle yapan biri olmayı ve ataların geleneğini gözetirken de onu gereğinden fazla öne çıkarmakla uğraşan biri olmamayı öğrendim. Ayrıca şımarık ve kararsız olmamayı, aynı yerlerde, aynı uğraşlarda severek vakit geçirmeyi, bir baş ağrısı nöbetinden sonra yenilenmiş ve dinç olarak vakit geçirdiğim uğraşlara dönebilmeyi, çok fazla sırra sahip olmamayı, pek az ve çok nadir olmak şartıyla yalnızca kamusal sırlara sahip olmak gerektiğini, hem başladığım işlerin nihayet ermesinde, hem bu işlerin hazırlık safhasında, hem bu işlere yaptığım bağışlarda, hem de işlerin denetlenmesinde ihtiyatlı ve hesaplı davranmayı ve bu işleri insanın ihtiyaçlarını açıkça belirleyerek yapmayı, bu işleri şan için yapanlardan olmamayı öğrendim. Babam olur olmaz banyo yapmazdı. İnşaata meraklı biri değildi. Yemeğe düşkün, giysilerin kumaşları ve renklerine ya da kölelerin dış görünüşüne takıntılı biri değildi. Cübbesi loryumdaki kır evinden gelir. Lanuvium'da diğer parçalar tedarik edilirdi. Tuz ondan ricacı olan bir vergi memuruyla dost olmuştu ve bu her zamanki doğal mizacıydı. Ne kabaydı ne de merhametsiz biriydi. Öfkeli de değildi. Bir şey için bir zamanlar emek sarf etmiş biri de denemezdi. Fakat tüm boş zamanında kafasında bölümlere ayırdığı her konuda sakin, düzenli, cesur ve uyumlu bir şekilde akıl yürütürdü. Sokrates hakkında söylenen söz kendisine uygun olabilirdi. Çünkü sakınması kolay ve keyfi hafif olan bu uğraşlardan hem sakınabiliyor hem de keyif alabiliyordu. Fakat güçlü olabilmek ve bir şeye direnebilmek hem de her ikisinde birden kanaatkar olabilmek. Maximus'un hastalığındaki gibi kusursuz ve muzaffer bir ruha sahip olan insanın doğasıdır. Tanrılardan iyi büyük anne ve büyük babanın, iyi ebeveynlerin, iyi kız kardeşin, iyi öğretmenlerin, iyi yakınların, akrabaların, arkadaşların hemen hepsine sahip olduğumu öğrendim. Hiçbirine herhangi bir konuda saygısızlıkta bulunmadım. Yine de saygısızlık etmek gibi bir eğilimim olsa ve tesadüfen denk gelse böyle bir saygısızlık yapardım muhtemelen. Fakat tanrıların merhameti beni böyle bir durumla sınanmaktan korudu. Büyük babamın genç sevgilisinin yanında pek uzun süre kalmadım. Böylelikle gençlik bağrımı muhafaza ettim ve çağından evvel rüştüme ermedim. Hatta gerekenden daha geç kaldım. Muhafızlar, süslü kıyafetler, meşaleler, heykeller ve benzeri de böyle böbürlenmelere ihtiyaç duymaksızın da beni bir saraylı olunabileceği düşüncesine sevk edecek ve benim tüm şaşalı şeylere aldanmamı engelleyecek olan yöneticilik ve babalıkla ödüllendirildim. Fakat çok yakın bir kişinin bile aklımı çelebileceğini, Dolayısıyla, kamusal konularda, idari ihtiyaçlara yönelik şeyleri tamamlamada daha cimri ve daha miskin bir karaktere sahip olmamayı öğrendim. Aslında bunun gibi şeyleri sağlam karakteriyle, dikkatimi böyle şeylere vermem için beni uyandıran, aynı zamanda bana sevgi ve saygısıyla keyif veren kardeşimden edindim. Bu sayede çocuklarımın ne zihinsel sorunları, ne de çarpık ve zayıf vücutları oldu. Hitabette, şiirde ve bu gibi işlerde daha fazla da ilerlemedim. Kolayca ilerlediğimi hisseseydim belki de bunlarla meşgul olurdum. Eğitmenlerimin önde gelenlerini gençliklerinde terfi arzular gibi göründükleri itibarlı makamlara terfi ettirmedim. Ve daha sonraları terfi ettirecek olduğumda onları umut içerisinde bırakıp bir kenara dağıtmadım. Apollonius, Rusticus ve Maximus'u tanıdım. Doğaya uygun yaşamaya dair sıklıkla gözle görünür şeyleri tasavvur ettim. Böylece ne kadar büyük olunabilirse o kadar büyük olan tanrıların inayetine bağlı olan temaslar, kavramlar, ilhamlar hiçbir şey doğaya uygun yaşamamı engellemedi. Gerçi bu konuda hala ilerleyemedim ama kabahat benim. Çünkü tanrılardan gelen ihtarlara ve ansızın gelen buyruklara riayet etmedim. Vücudum böyle bir hayatta bana çok uzun dayandı. Ne Benediktay'a ne de Theodotus'a elimi sürdüm. Sonraları aşk dolu tutkuların ardından sağlığımı yeniden kazandım. Çoğu zaman Rusticus'a kızgındım. Fakat fikrim değişebileceğinden bu konuda hiçbir şey yapmadım. Beni dünyaya getiren annem ölmek için çok gençti. Yine de son yıllarını benimle geçirdi. Maddi ya da başka herhangi bir sorunu olanlara mümkün olduğunca yardım etmek istedim. Hiçbir zaman bunun için param ya da imkanlarım olmadığını söyleyen çıkmadı. Diğer insanlardan benzer bir yardım alacak kadar müşkül duruma da düşmedim. Son derece uysal, sevecen ve bir o kadar da düzgün bir işim vardır. Çocuklarım için eğitmen bulmakta da hiç güçlük çekmedim. Kan kusma ve baş dönmesi için ilaçları iki şekilde... Kayeta'daki kahinden ve düşler aracılığıyla temin ettim. Felsefeye gönül verdiğimde ne herhangi bir sofiste rastladım, ne bir şeyleri yazmakla, ne mantık sorularını çözmekle, ne de göksel olaylarla uğraştım. Çünkü bunların hepsi için tanrıların ve talihin yardımı gereklidir. Kuadi topraklarında, Granus Nehri yakınında İkinci Kitap Şafak'la birlikte kendine şunları söyle. İşgüzar, nankör, küstah, hilekar, haset, geçimsiz kişilerle karşılaşacağım. Bu kötü özelliklerin hepsi iyi ve kötü bilgisizliğinden bu kişilerin başına geldi. Fakat ben iyinin doğasının güzel, kötünün doğasının çirkin olduğunu gördüm. Benimle aynı soydan gelen günahkar doğalı biriyle de sadece aynı kan ya da tohumdan geldiğimizden değil, Aynı aklın ve tanrının kutsallığının bir parçası olduğumuzdan akrabayız. Bu yüzden akrabaların hiçbirinden bana zarar gelmez. Çünkü ne soydaşlarımdan biri beni kötü bir şeyle çevreledi, ne ben soydaşım olan birine öfkelendim, ne de birisinden nefret ettim. Zira ayaklar, eller, göz kapakları, altlı üstlü sıralı dişler gibi birbirimize yardım için doğduk. Yani akrabaların birbirine aykırı davranması doğaya aykırıdır. Dolayısıyla birbirimize sinirlenmeyi ve birbirimize darılmayı engelledik. Biraz azetten, biraz yaşam nefesi ve yönetici akıldan ibaret olan şey her neyse o benim. Kitapları uzaklaştır, bundan böyle onlara kapılıp gitme. Buna müsaade yoktur. Fakat daha şimdiden ölen biri gibi bu eti de küçümse. O et, sinir damar atar damar, kirli kan ve kemiklerden oluşan bir yığındır sadece. Ve aldığın nefesin de ne olduğuna bak. Her zaman aynı olmayan, fakat her fırsatta dışarı çıkarttığın ve yeniden içine çektiğin havadan ibaret. Üçüncü olarak yönetici akla bir bak ve şöyle düşün. Yaşlı bir adamsın ve bundan böyle köle olmayı, oradan oraya sürüklenen, paylaşılamayan bir kukla gibi olmayı, Yazgına düşen şeyi ya da şu an olmasını istediğin ya da gelecekte gerçekleşmesinden güvensizlik duyacağın şeyi bir kenara bırak. Tanrıların işleri öngörüyle doludur. Yazgının işleri doğadan ayrı değildir ve tanrısal öngörünün idare ettiklerinin iç içe geçmesidir. Bu yüzden hepsi oradan türer. Ancak bu zorunluluğa ve senin de bir parçasını oluşturduğun düzenin tüm parçalarının bir araya gelmesine bağlıdır. Doğanın her parçasında bulunan iyi, doğanın tüm parçalarını meydana getirir ve doğayı muhafaza eder. Sadece evrenin parçalarının değişimleri değil, bu parçalardan bir bileşene dönüşmüş şeylerinin değişimleri de düzeni muhafaza eder. Bu ilkelere sahipsen, sana yararları dokunur. Fakat tanrılara söylenen biri olarak değil de, lütufkar, dürüst ve kalpten gelen bir minnettarlıkla ölebilmek için kitaplara duyduğun açlıktan kurtul. Bunları ne zamandır ertelediğini ve tanrılardan ne kadar çok onur verici görev almış olursan ol, onlardan yararlanmadığını hatırla. Şimdiye kadar nasıl bir düzenin parçası olduğunu ve düzeni muhafaza eden akışın ne olduğunu temellendirmediysen, bundan böyle bunları idrak etmeye ihtiyacın var. Eğer zihnindeki sisleri aydınlatmak için kullanmazsan, sana sınır çizen zamanın da belirlenmiş bir sınırı olduğundan o gidecek, sen gideceksin ve bu yaşamın tekrarı mümkün olmayacak. Gerçek bir Romalı gibi her zaman uğraşlarınla ciddiyetle ilgilen, bunları titizlikle, bozulmamış bir ihtişamla, şefkatle, özgürlükle ve adaletle gerçekleştirmek ve diğer uğraşların hepsinden kurtulup kendine boş zaman yaratmak kendi elinde. Yaşamının son günüymüş gibi işlerinde amaçsızlıktan, inandığın düşünceden heyecanla dönmekten, riyakarlıktan, kendini beğenmişlikten ve paylaşılmış şeylere karşı duyduğun hoşnutsuzluktan kurtulursan her işini gayretle yerine getireceksin. Herhangi birinin dindar ve düzgün bir hayat yaşamasının ne kadar az şeyle mümkün olduğunu göreceksin. Çünkü tanrılar bu kaideleri kollayan birinden başka hiçbir şey istemez. Aşağılıyorsun, bizzat kendini aşağılıyorsun ruhum. Kendini onurlandıracağın zaman gelip geçiyor. Çünkü herkesin tek bir yaşamı vardır ve seninki hemen hemen tamamlandı. Kendine saygı duyan biri değil, diğer insanların ruhlarında kendi mutluluğunu arayan birisin. Dışarıdan başına gelen herhangi bir olay mı üzüyor seni? İyi bir şey öğrenmek için kendine boş vakit yarat ve aylak aylak gezinmeye son ver. Diğer bir hataya da dikkat etmelisin artık. Hayatta yıpranmış, dörtüsünün ve düşüncesinin tamamını yönlendirecek bir amaca sahip olmayan kimseler yaptıkları işlerde ahmakça davranır. Başka birinin ruhundakileri izleyip anlamadığı için bedbaht olana pek sık rastlanmaz. Fakat kendi ruhunu yakından takip etmeyenlerin bedbaht olması kaçınılmazdır. Bütünün doğasının ve benim doğamın ne olduğunu bunun nasıl bir bütünün nasıl bir parçası olduğunu ve senin de bir parçası olduğun doğayla uyum içerisinde olmayı, bir şeyleri gerçekleştirmeyi ve söylemeyi sürekli engelleyen birisi olmamayı hiç unutmamak gerekir. Hatalar oldukça geniş bir şekilde mukayese etmiş Theoprastos. Bilgelikle yaptığı değerlendirmesinde arzular yüzünden yapılan hataların öfke yüzünden yapılanlardan daha ağır olduğunu söyler. Çünkü öfkelenen birisi üzüntüyle ve bilinçsiz bir vicdan azabıyla düşünceden sapmış görünür. Fakat arzular yüzünden yanlış yola sapan birisi, yaptığı hatalarda zevk ve tutkunun kölesi olmuş, daha iradesiz ve daha kadınsı biri gibi görünür. Öyleyse Theoprastos, felsefeye layık bir şekilde, arzu yüzünden hata yapmanın üzüntüyle hata yapmaktan daha mühim olduğunu söylerken haklıydı. Sonuçta üzüntüyle hata yapan, İlk olarak haksızlığa uğramış ve üzüntüsünden öfkelenmeye mecbur bırakılmış biri gibi görünür. Fakat arzu tarafından yönetilen biri, dürtüsünden dolayı kötülük yapmaya sürüklenmiş birisidir. Bundan böyle yaşamı her an sona erecek biri gibi düşünmeli, konuşmalı ve her işini öyle yapmalısın. İnsanlardan uzaklaşmak eğer tanrılar varsa ürkütücü değildir. Çünkü onlar seni kötü bir şeye sürüklemez. Ama eğer tanrılar yoksa ya da insanları umursamıyorlarsa tanrılardan ve ihtiyattan yoksun düzende yaşamak benim ne işime yarar? Fakat tanrılar vardır ve insanları umursarlar ve insan hiç kuşkusuz gerçek kötülüklere rastlamaz. Zira tanrılar insanı her türlü kötülükten korur. Eğer geri kalan şeyler arasında herhangi kötü bir şey varsa ve tanrılar bunu öngörmüşse o kötülüğün insana rastlamaması için her şeyi yaparlar. İnsanı daha kötü yapmayan bir şey nasıl olur da insanın yaşamını daha kötü yapar? Fakat evrenin doğası bir kötülüğün farkına varmışsa cehalet ya da bilinçsizlikle bir hataya düşmez. Bunu hatalı bir şekilde bırakmaz. Evrenin doğası yetenek ve güçten yoksun değildir. Herhangi bir yerde iyilik ve kötülükler ayrım gözetmeksizin hem iyi hem de kötü insanların başına gelir. Gerçekten de ölüm ve yaşam, şöhret ve tanınmamışlık, Acı ve zevk, zenginlik ve fakirlik bunların hepsi hiçbir ayrım gözetmeksizin hem iyi hem de kötü insanların başına gelir. Çünkü bunlar ne onurlu ne de utanç vericidirler. Yani ne iyidirler ne de kötü. Her şey nasıl da çabucak yitip gidiyor. Bir yandan evrenin içerisinde insanların bedenleri, diğer yandan ise ebediyette onların anıları. Duyularla algılayabildiğimiz her şeyin doğası nedir? Ve bilhassa bizi zevkle baştan çıkartan, acıyla ürküten ve beyhude övülen şeylerin doğası nedir? Bunun nasıl değersiz, aşağılık, pis, fani ve ölümlü olduğunu zihnen kavramalıyız. Kanaatleri ve sözleriyle şan şöhret temin edenler kimlerdir? Ölüm nedir peki? Biri ölüm olgusunu yalnızca kendi içinde değerlendirip inceleyecek olursa onunla ilişkili bütün kaygılar ortadan kaybolur. Ölümün doğanın işinden başka bir şey olmadığı anlaşılır. Eğer doğanın işi birini ürkütüyorsa o kişi çocuktur. Ölüm sadece doğanın işidir ve hiç kuşkusuz doğayla uyumludur. Bir insan hangi parçasıyla ve nasıl Tanrı'ya temas eder? O esnada bu parçanın nasıl bir özelliği vardır? Hiç kimse her şeyin etrafında dolaşan ve şairin de dediği gibi yerin altında ne olduğunu araştırandan yalnızca kendi içindeki ilahi zekaya uyumanın ve ona gerçek bir saygı göstermenin yeteceğini idrak edemeyip etrafındakilerin yaşamlarını tahmin etmekle uğraşandan daha zavallı değildir. Saygı hırstan, amaçsızlıktan, tanrılardan ve insanlardan gelen her türlü memnuniyetsizlikten uzak ve temiz tutar insanı. Tanrılardan gelenler erdemleri yüzünden saygındırlar. İnsanlardan gelenlerse akrabalık bağları sebebiyle cana yakındır. İyilik ve kötülük cehaleti yüzünden insanların bazı davranışlar acınası olabilir. Fakat bu siyahla beyaz farkını ayırt edememeye mahkum bırakılanınkinden daha fena bir kusur değildir. 3000 yıl ya da bunun binlerce katı fazlasını yaşayacak olsam da hiç kimsenin hali hazırda sürdürdüğü hayattan başka bir hayatı kaybetmediğini ve kaybetmekte olduğu hayattan başka bir hayat yaşamadığını unutma. Bu yüzden hayatın en kısası da en uzunu da aynı kapıya çıkar. Çünkü şimdiki zaman herkes için aynıdır ve bu yüzden geçmiş zaman da aynıdır ve yitip giden sadece bir andır. Herhangi biri ne geçmişi ne de geleceği yitirmemiştir. Birinin sahip olmadığı şeyi herhangi birisi nasıl söküp alabilir ondan? Bu yüzden şu iki şeyin unutulmaması gerekir. İlki, ezelden beri her şey aynıdır. Hep aynı döngülerdir tekrarlanan ve hiçbiri farklı değildir. Herhangi biri 100 ya da 200 yılda ya da sonsuzlukta hep aynı şeyleri görür. İkincisi, bir kişi çok uzun yaşasa da çok kısa yaşasa da aynı şeyi yitirir. Bu da şimdiki zamandır ve insan sadece bundan mahrum olabilir. Nihayetinde insan yalnızca buna sahiptir ve hiç kimse sahip olmadığı şeyi yitiremez. Her şey sanıdır. Kinikmonimos'a karşı söylenen bu sözler gün ışığı gibi açıktır. Eğer birisi onun doğru özünü olabildiğince benimserse, Söylenen söz apaçık bir şekilde faydalıdır. İnsanın ruhu evrenin çıbanı ve tümörü olduğunda kendine saygısızlık eder. Zira insan çoğu şeyi bizzat kendisi için yapar. Çünkü meydana gelenlerden hoşnut olmamak diğer her şeyin özünü içinde barındıran doğaya karşı isyandır. Ruh bir insandan tiksintiyle uzaklaştığında ya da sinirlenenlerde olduğu gibi karşısındakine zarar vermeye niyetlendiğinde de kendine saygısızlık eder. Üçüncüsü, zevk ya da acının hakimiyetine girdiğinde de ruh kendine saygısızlık eder. Dördüncüsü, rol yaptığı, gerçeğe aykırı, sahte bir şeyi yaptığı ya da söylediğinde ruh kendine saygısızlık eder. Beşincisi, herhangi bir teşebbüsünü ya da tutkusunu... Amacı olmayan bir şeye yöneltirse ve hesapsız tutarsız bir şekilde herhangi bir şeye çaba harcarsa, ruh yine kendine saygısızlık eder. En ufak şeylerin bile belli bir nizama göre sonuna kadar yapılması gerekir. Düşünebilen bir canlı için amaç, saygın kentin ve devletin sözüyle kanunlarıyla hareket etmektir. İnsan yaşamı sınırlıdır, varlığı akışkandır, eğilimi belirsizdir. Tüm bedeni çürümeye yatkındır. Ruhu girdap gibidir. Kaderi anlaşılmaz ve ünü muallaktır. Kısacası tüm beden bir nehir gibidir. Ruh ise rüya ya da hülya gibidir. Hayat savaşa ve bir yolcunun geçici konaklamasına benzer. Ölümden sonra ün unutulur. Bu yüzden bizi ne koruyup gözetecek? Bizi koruyup gözetecek yegane şey felsefedir. Bu da ağırbaşlılığı ve masumluğu sunan, zevklerin ve acıların ustası olan, hiçbir şeyi amaçsızca ve ikiyüzlülükle yapmayan, bir başkasının yaptığı ya da yapmadığına hiç ihtiyaç duymayan ilahi zekayı koruyup gözetmektir. Kendisi neden yapmış olursa olsun, gerçekleşen ve payına düşen şeylerin kendisiyle aynı kaynaktan geldiğini kabul etmektir. Hepsinden öte, diğerleri gibi değil, her canlının meydana geldiği evrenin öğleğinin serbest kalması gibi gördüğü ölümü lütuf muşçasına beklemektir. Evrenin öğelerinden her birinin sürekli birbirine dönüşmesinde korkutucu bir şey yoksa, bütün bunların dönüşümüne ve ayrışımına kim kuşkuyla bakar? Bu doğaya uygundur. Doğaya uygun hiçbir şey kötü olamaz. Karnın çumda Üçüncü kitap. Yalnızca hayatın her gün geçip gittiğini, daha az bir parçasının kaldığını düşünmememiz gerekir. İnsan çok uzun yaşarsa, aklının gerçekleşen olayları kavramaya, tanrıların ve insanların tecrübesi üzerine düşünmeye yetip yetmeyeceği de belirsizdir. Çünkü bunamaya başlasa da kuşkusuz nefes alıp vermesi, şişmanlaması, düşünmesi, arzuları ve bunun gibi diğer meziyetleri eksilmeyecektir. Fakat bizzat kendisini kullanma, elinden doğru dürüst bir şeyler gelmesi, verilen görevlere uygunluk, görünen şeyleri açıkça tanımlayabilme ve hayatının sonuna gelip gelmediğini tespit etme gibi eğitim gerektiren şeylerde karar alabilme ihtiyacı zamanla zayıflar. Demek ki yalnızca ölüme her an yaklaştığımız için değil, anlama ve kavrama yeteneğimiz daha önce azaldığı için de acele etmeli. Doğadaki olaylara eşlik eden bazı hoş ve cazip şeyleri de dikkat etmek gerekir. Mesela pişen bir ekmeğin bazı kısımlarının çatlayıp ayrılması, ekmek yapma işine aykırı da olsa ekmeği yeme isteğini artırır. İncirler olgunlaşınca ağızları çatlar. Zeytin ağaçlarının da fazla olgunlaşma, çürümeye yaklaşma, zeytinlere özgü bazı güzellikler katar. Ve başını eğmiş başaklar, aslanın sarkık kaşları, yaban domuzlarının ağızlarındaki köpük ve başka pek çok şey ayrıca incelendiğinde güzel görünmekten çok uzaktırlar. Ama doğanın işleyişine uygun olduklarından onun daha güzel, daha büyüleyici görünmesini sağlarlar. Sonuç olarak her yerde olup biten her şeyi kavrayacak hissiyata ve derin bir anlayışa sahip bir insan, sonuçların sonucundan kaynaklanan herhangi bir şeyi bile hoş bulur. Hemen hemen hiçbir şey ona faydasız görünmez. Vahşi hayvanların kocaman açılmış ağızlarına bakmayı, büyük ressam ve heykel tıraşların hayvanları tasvir ettikleri eserlerinden daha az hoş görmez. O saf bakışlarıyla yaşlı bir adam ya da yaşlı bir kadındaki güzelliği ve özgün alınlılığı, çocuklardaki sevimliliği görebilir. İşte bunlar gibi herkese açıkça görünmeyen pek çok şeyi, doğayı ve onun işlerini gerçekten bilen, onlara sahip çıkan insan kavrar. Pek çok hastayı iyileştiren Hipokrates kendisi hastalanınca öldü. Kaldaios kavmi pek çok kişinin ölümlerini önceden bildi ama onlar da kaderlerine teslim oldu sonunda. Onca şehri pek çok defa yerle bir eden ve savaş alanında 10 binden fazla süvariyi, piyadeyi öldüren Aleksandros, Pompeius ve Gaius Caesar da günün birinde yaşamın sonuna geldiler. Dünyanın ateşle yanıp yakılacağına dair onca nutuk Herakleitos, her yanı su toplamış tezeye bulanmış olarak öldü. Bir bit türü Demokritos'u, bir diğer bit türü ise Sokrates'i öldürdü. Ne demek bütün bunlar? Gemiye bindin, yelken açtın, kıyıya yanaştın, karaya çıktın. Eğer gerçekten başka bir yaşam içinse orada da tanrılar var. Eğer hissizlik içinse haz ve acı birden kesilecek. Aşağı olmasına rağmen hizmette kusur etmediğin bedenin boyundurundan kurtulacaksın. Çünkü ilki zeka ve ilahi güç, ikincisi ise toprak ve çürümüş kandır. Kamu yararına değilse hayatının kalan kısmını başkaları hakkında düşüncelerle yıpratma. Çünkü bir başkasının işlerine ne düşündüğüne, neyi yapıp ettiğine, Neyi ne amaçla söylediğine, neyi aklından geçirdiğine, neyi planladığına ve bunun gibi diğer şeylere kulak kasarsan kendini özgü yönetici ilkesiyle ilgilenmekten uzaklaşırsın. Bir yandan beyhude düşüncelerin peş peşe sıralanmasından kaçınman, diğer yandansa meraklı ve menfur düşüncelerden uzaklaşman gerekir. Biri aniden şimdi aklından ne geçiyor diye sorarsa samimiyetle tereddütsüz şu ya da bu diye yanıt vermeye hazır olmalısın. İçindeki her şeyi sadelik ve kibarlıkla toplumsal bir varlığın doğasına uygun şekilde ortaya koymalısın. Zevk, eğlence ve rekabet düşüncesiyle yanıp tutuşmadın, kıskançlığı, kuşkuyu ya da buna benzer yüz kızartıcı şeyleri umursamadığın hemen anlaşılmalı. Çünkü en iyilerden olmayı daha fazla ertelemeyen insan bir rahip, tanrının bir hizmetkarı vaizi gibidir ve onun yanında yer alır. İçindeki tanrısal güç, onu hazların kirletmesinden, tekmill dertlerin açacağı yaralardan, kibrin zararından korur. Kötülüklere karşı hissiz, hiçbir acının yenemeyeceği o en büyük yarışmanın galibi kılar. Adaleti derinden hissetmesine, ruhtan gelen her şeyi yazgısı olarak uysallıkla karşılamasını sağlar. Her şeyi sık sık ve az olmamak kaydıyla paylaşan, İnsanlığın ortak çıkarlarına hizmet etmediği müddetçe başkalarının söylediğine, yaptığına, aklından geçirdiğini aldırmayan bir insan yapar. Çünkü sadece kendi işini yapar, kaderin ona eğirdiklerinden, onun payına düşenlerden başkasını düşünmez. Bunların hepsinin güzel ve iyi olduğuna inanır. Çünkü her birine pay edilen kader hep onunla birlikte yaşar, onu hep yanında taşır. Ve bütün akıllı yaratıkların birbirine benzediğini, bütün insanlar için endişelenmenin insanın doğası olduğunu fakat hepsinin düşüncesiyle değil yalnızca doğaya uyumlu yaşayanlarınkilere uymayı unutmaz. Fakat yaşamları bu şekilde olmayanların evlerinde ve dışarıda, geceleyin ve gündüz vakti nasıl insanlar olduklarını ve kimlerle görüştüklerini de hiç aklından çıkarmaz. İşte böyle kendilerinden bile hiç hoşlanmayan insanlardan gelecekleri övgü bile olsa kabul etmez. İşlerini ne zoraki ne kendi başına ne araştırmadan ne de aksi yöne kürek çekerek yap. Kendi düşünceni titizlikle süsleme, gevezeliğe ve işgüzarlığa yönelme. İçindeki tanrısal güç, yaşını başına almış politikacıyı, Romalı bir lideri, hayattan ayrılma sinyalini istekle bekleyen, ne bir yemine ne de bir insanın tanıklığına ihtiyaç duyan, kendi ayakları üzerinde duran bir erkeği yönetsin. Başkalarının verdiği imkanla ışık saçan biri olma. Başkalarının yardımıyla elde edilecek sükunete ihtiyaç duyma. Özetle bir adamın kendi başına dik durması gerekir, dik tutulması değil. Aslında eğer insan yaşamında adaletten, doğruluktan, ihtiyattan, yiğitlikten ve son olarak bizzat kendi kendine yetmekte olduğun düşünceden ve kaderin doğru akla göre hareket etmekte olan sana isteğin dışı pay edilmiş şeylerde sunulan olanaklardan daha güçlü bir şey bulursan diyeceğim şu ki eğer bundan daha güçlü bir şey görürsen buna doğru canı gönülden yönel ki bu en iyi şeyden yararlanabilesin. Fakat her hiçbir şey onlara özgü arzuyu bizzat kendisinin buyruğu altına almış, düşüncelerini mütala etmiş, Sokrates'in dediği gibi duyguların çekiciliğinden kendisini sürükleyerek uzaklaştırmış ve bizzat kendisini tanrıların boyunduruğu altına sokmuş ve insanlara değer vermiş olan senin içinde yer etmiş tanrının bizzat kendisinden daha iyi görünmüyorsa, eğer bunun dışında her şeyi pek ufak ve değersiz bulursan, diğer hiçbir şeye ihtiyaç duyma. Bir kez bu yola meyledersen başka bir yola saparsın. Kendine özgü iyi biri olman engellenemez ve seni onurlandırmak mümkün olur. Çünkü çoğunluk tarafından övülmek, makam, servet ve zevk düşkünlüğü gibi herhangi bir yabancı düşünceyi mantıklı ve iyi olanın karşısına koymak doğru değildir. Bunların çoğu bir an olsun düşüncemize uyarsa derhal bize üstün gelir ve alıp götürür. Fakat sana derim ki basitçe ve özgürce daha iyi olanı seç ve onu bir an evvel sahiplen. Daha iyi olan daha yararlıdır. Eğer gerçekten mantıklı gibiyse onu kolla. Fakat eğer mantıksız bir hayvan gibiyse düşünceni belirt ve alçak gönüllü yargı vermeye çalış. Sadece güvenilir bir şekilde araştırma yapmaya özen göster. Seni en sonunda sadakati ihmale, saygıyı bırakmaya, bir şeylerden nefret etmeye, kuşku duymaya, lanet okumaya, bir şeyleri yapıyormuş gibi görünmeye, duvarların ve perdelerin arkasında kalması gereken şeyleri arzulamaya zorlayacak uğraşları asla kendine faydalı sayarak yüceltme. Çünkü kendi zekasını ve koruyucu ruhunu ve onun neredeminin gerekliklerini seçmiş biri trajik tavır takınmaz. Yakınmaz, ıssız bir yere veya kalabalığa ihtiyacı yoktur. En önemlisi de bir şeyi kovalamadan veya bir şeyden kaçmadan yaşar. Ruhunun uzun mu yoksa çok kısa süreliğine mi vücudunda kalıp kalmayacağıyla ilgilenmez. Böylece bir an önce ayrılması gerektiğinde kolaylıkla gider. İdaresindeki herhangi bir şeyi mütevazi ve düzenli bir şekilde yaptığı gibi bunu da öyle yapacaktır. Sadece bütün hayatı boyunca düşüncelerinin mantıklı ve medeni yaşayan birine aykırı düşmemesine dikkat etmiş olmalı. Terbiye edilmiş ve layıkıyla arındırılmış bir zihinde herhangi bir bozulma, dışarıdan sağlıklı ama içeriden yaralanmış hiçbir şey bulamazsın. Birisinin rolü sona ermeden ve oyunu bitmeden sahneden ayrılan tragedya oyuncusuna dediği gibi, kader ona ele geçirdiğinde onun hayatı eksik kalmış değildir. Ayrıca orada ne bir köle ne de hoş giyimli biri, ne birine ihtiyaç duyan ne de onlardan ayrılan, ne herhangi bir mesuliyet ne de herhangi bir kaçınma vardır.'' Anlayış yeteneğine saygı göster, her şey onda bulunur. Yöneten iraden, kanaatlerin, doğayla ve mantıklı bir insanın yaratılışıyla aykırı düşmez böylece. İnsanlarla samimiyeti ve tanrılara sadakati sağlayan şey budur işte. Pek çok şeyden kesinlikle kurtul, yalnızca bunların pek hazını aklında tut. Ayrıca herkesin şimdi de sadece bir anlığına yaşadığını hatırla. Kalan günlerimiz ya geçip gitmiştir ya da bilinmezdedir. Yaşam gerçekten kısadır. Bu kısacık yaşamı yeryüzünün ufacık bir köşesinde sürdürür herkes. Uzun bir yaşamın ardından gelen şöhret bile kısadır. Uzun zaman önce ölmüş birisini ya da bizzat kendilerini öğrenmemiş olanların hepsi kendinden öncekiler gibi çok hızlı bir şekilde ölmüş olacak. Fakat bahsedilen bu ilkelere bir tane daha eklemeli kendisini sunan her şeyin izahını ve tanımını daima yapmalıyız. Böylelikle sırf onun özüne bakarak bütünün ne olduğunu ayrı ayrı tüm parçalarını görebiliriz. Ayrıca onun özgün adını ve ayrıştığında oluşacak parçalarının adlarını da kendi kendine tekrarla. Çünkü hiçbir şey başka kentlerin yanında sadece barınak olarak kaldığı üst düzey bir şehrin yurttaşı olan bir insanın zihinsel gelişimine Hayatta karşılaşabilecek şeylerin sistemli ve gerçekçi bir araştırmayla ne tür bir düzende neye yaradığını incelemek kadar yararlı olamaz. Nedir ve nelerden bir araya gelmiştir? Şimdi ben de bir izlenim yaratan bu şey ne zamandan beri vardır? Onunla uyuşmak için hangi yerde ihtiyacım var? Nezakete mi, cesarete mi, dürüstlüğe mi, sadeliğe mi, yeterliliğe ya da başka birine mi? Dolayısıyla bunların her biri için şunları söylemelisin. Bir yandan bu tanrıdan gelir, diğer yandan ise kaderin birbirine bağladığıyla, kaderin anı örmesiyle hem tesadüfle hem de talihle bağlantılıdır. Aynı soydan, bir akrabadan, bir dosttan kendi doğasına neyin uygun olduğunu bilmeyen birinden gelir. Fakat ben biliyorum. Bu yüzden de ona dostluğun doğal yasası gereği nazik ve adil davranıyorum. Aynı zamanda vasat şeylere de değerlerine uygun davranmaya çalışıyorum. Eğer şimdi ciddiyetle, kararlılıkla, nezaketle hiçbir ek uğraşa takılmadan gayretli bir şekilde doğru nedene eşlik edersen, kendi koruyucu ruhunun saflığını onu her an iade edecekmiş gibi korumuş olursun. Eğer bunu hiçbir şey ummadan, hiçbir şeyden korkmadan, faili olduğun doğaya uygun işlerden memnuniyet duyarak yaparsan, her sözünü dürüstçe, mertçe dile getirirsen iyi bir hayat sürersin ve hiç kimse buna engel olamaz.'' Mesela hekimler ansızın ortaya çıkabilecek durumlar için daima çalışma alet ve donanımlarını yanlarında bulundurur. Bu yüzden sen de tanrıları ve insanları anlayabilmek için bilgilerini hazır tut. Çoğu şeyi, en küçük işleri yaparken bile bunları birbirine bağlayan nedeni hatırlamak gerekir. Çünkü insani bir işte tanrılara başvurmaksızın bir işi iyi yapamazsın. Bu ilke tam tersi içinde geçerlidir. Artık daha fazla amaçsız dolaşma. Çünkü kendi hatıralarını ve iyi bildiğin eski Romalılarla helenlerin işlerini anlatan, ileriki yaşlar için sakladığın yazıların bazılarını okuma niyetin yok. Kesinlikle gerçekleştirmek istediğin şeyler için hızlan, boş umutları defet. Eğer kendinle ilgiliysen, hala mümkünken kendi yardımına kendin koş. Hırsızlık yapmak, ekmek, satın almak, huzurlu yaşamak, ne olup bittiğini görmek gibi ifadelerin neyi işaret ettiğini bilmiyorlar. Bunlar gözle görülmez ama başka bir bakış açısıyla görülür. Vücut, ruh, zihin. Vücudun hisleri, ruhun arzuları, zihnin kanıları vardır. İmgelerden etkilenmememiz hayvanlara benzer. Başkasının elindeki iplerle hareket ettirilen koklalar misali arzularla hareket etmek vahşi hayvanların çift cinsiyetlilerin Palaris'in ve Neron'un özelliğidir. Zihni bir rehber olarak kullanmak, tanrılara inanmayanlar, ülkelerini terk edenler ve herhangi bir zamanda kapalı kapılar ardında iş çevirenlerle ortak özelliğimizdir. Gerçekten bahsi geçenler ortak özellikleridir. Ama geriye kalan tek bir şey vardır ki o da iyi kişilerin kendine has özelliği olan sevmek ve başına gelenleri kendisine kaderin biçtiklerini nezaketle karşılamaktır. Göğsünde yer edinen koruyucu ruhu izlenim kalabalığıyla huzursuz etmemek, onu merhametle özenle korumak, Tanrı'yı hep takip etmek, kesinliği olmayan tek bir şeyi bile dile getirmemek, adil olmayan bir işe girişmemektir. Ancak diğer insanlar bir insanın basit, mütevazi ve nazik bir yaşam sürdüğüne inanmıyorlarsa hiçbirine kızmaz. Hayatının amacına giden kendi yönettiği yoldan sapmaz. Bu yolda lekesiz, barışçıl gerektiğinde kolaylıkla her şeyinden feragat ederek kimsenin zorlaması olmadan ilerler. Dördüncü kitap İçindeki güç doğayla uyum sağladığında olup bitenleri karşılayıp düzeltme konusunda bize bahşedilen ve gerçekleşmesi muhtemel şeylerle de uyum sağlar. Belirlenmiş hiçbir maddeye bağlı değildir. Bir yandan hızla ilk hedeflerine doğru hareket eder, diğer yandan ise karşısına çıkan maddeyi de kendisinin kılar. Tıpkı ateşin içine atılan her şeye üstün gelmesi gibi. İçine atılanlar ateşin sadece ufak bir kandil kadarını söndürür. Ama parıl parıl yanan ateş, içine atılan her şeyi çabucak kendine uygun hale getirir, tüketir ve böylece harlanır. Hiçbir işi gelişi güzel veya sanatın temel ilkelerine uyumsuz yapma. İnsanlar kır deniz kenarlarında ve dağlarda inzivaya çekilecek yer arar. Sen de buna şiddetli bir özlem duyuyorsun. Fakat bu özlem çok cahilcedir. Eğer inzivaya çekilme isteği duyuyorsan gayet mümkün ve basittir bu. İnsan dilediği zaman kendi içinde inzivaya çekilebilir. Üstelik insan inzivaya çekilmek için kendi içinden, kendi ruhundan daha huzurlu, daha sakin hiçbir yer bulamaz. Özellikle de kendinde inzivaya çekildiğinde ona huzur verecek şeylere sahipse. Huzur dediğim zarif bir düzendir aslında. Kendini sürekli böyle bir inzivaya çekilmeye ver ve kendini yenile. Ancak önermelerin çok kısa ve özlü olsun ki tüm acılar bir anda silinsin ve oradan hiç yıpranmadan dönebilesin. Seni rahatsız eden ne? İnsanların kötülükleri mi? Böyleyse şunları hiç aklından çıkarma. Rasyonel canlılar birbirleri için yaratılmıştır. Birbirini hoş görmek adaletin bir parçasıdır. Kötülükler istemeden yapılır. Birbirine düşman olan, birbirinden nefret eden, şüphelenen, savaşta birbirini öldüren onca insan sonunda ölüp küle dönüşmedi mi? Böyleyse sen de buna bir son ver. Bütünden yazgına düşenlerden mi rahatsızlık duyuyorsun? O zaman zihnini tazele. Ya ilahi öngörü, ya atomlar... Ya da her şeyin evrenin bir şehre benzediğini kaç kez kanıtladığını hatırla. Yoksa bedeninle ilgili kaygıların mı var hala? Öyleyse fikrin kendisini tanıyıp özündeki gücü kavradığında nefesin kaba ve sıradan hareketleriyle alakası olmadığını, acı ve zevke dair duyduğun, benimsediğin şeyleri düşün. Belki de ün seni yıpratan. Fakat her şeyin ne kadar çabuk unutulduğunu, her yanını saran sonsuz zaman uçurumunda yok olup gittiğini görüyorsun işte. Alkışların boşluğunu, sana ün bahşedenlerin öngörülemez kaypaklığını ve tüm bunların sınırlandığı daracık alanı. Bütün yeryüzü küçücük bir nokta değil midir? Yaşadığın yer bu noktanın ufacık bir köşesi değil midir? Ve burada kaç tane hangi türden insan seni över ki? Bu yüzden şimdiden kendinin içindeki bu ufacık yerde inzivaya çekilmeyi unutma. Her şey dikkatini dağıtmasın. Sabırsızlanma, işlerini özgürce yürüt ve her şeyi bir adam, bir insan, bir yurttaş, ölümlü bir canlı olarak gör. Fakat elinin altındaki ilkeleri şu ikisini de ekle. Birincisi, şeyler ruha temas etmez. Daima onun dışında ve hareketsizdirler. Bütün kaygılarımız içimizdeki düşünceden doğar. İkincisi ise gördüğün hemen hemen her şeyi kısa sürede değişecek. Hatta artık var olmayacak. Böyle ne kadar çok değişikliği bizzat şahit olduğunu hiç aklından çıkarma. Dünya değişimdir, yaşamsa kanaat. Eğer akıl hepimizde ortaksa bizi mantıklı canlılar yapan neden de ortaktır. Eğer bu ortaksa neyi yapıp neyi yapamayacağımızı idare eden akıl da ortaktır. Eğer bu ortaksa yasada ortaktır. Öyleyse yurttaşızdır. Eğer öyleyse kamu işlerinin yönetimini de paylaşıyoruzdur. Eğer öyleyse evren şehir gibidir. Diğer hangi biçimlerde insan ırkının tamamı yönetimi paylaşır? Peki aklımızı, mantığımızı ve yasa bilgimizi bu ortak şehirden almaz mıyız? Ya da oradan değilse nereden alırız? Çünkü benim içimde bulunan bunun gibi dünyevi şeyler bu topraktan, sulak şeyler evrenin diğer öğelerinden, Yaşam soluğu bir kaynaktan ve sıcak, yanıcı madde kendine has kaynaktan pay edildi. Çünkü hiçbir şey hiçlikten gelmediği gibi hiçbir şey de hiçliğe gitmez. Öyleyse aklımız da bunun gibi kendi kaynağından gelmektedir. Ölüm de doğum gibi doğanın gizemlerinden biridir. Biri evrenin öğlenin birleşmesi, diğeri ise ayrışmasıdır. Bunda da utanılacak, mantıklı bir canlıya uymayacak, ya da varoluş nedenine aykırı düşecek bir şey yoktur. Bazı şeylerin bazı insanlar tarafından belli bir şekilde yapılması zorunludur. Aksini beklemek, acı öz suyu olmayan incir acı istemek gibidir. Burada da unutmaman gereken şey şudur. Kısa süre sonra sen de o da öleceksiniz. Bundan daha kısa bir süre sonraysa isminiz bile kalmayacak ardınızda. Kanaatini ortadan kaldırırsan, Kötülüğe uğradım şikayetini ortadan kaldırırsan, zarar ortadan kalkar. Bir şey bir insanı önceki halinden daha kötü yapmıyorsa, yaşamını da daha kötü yapmaz. İçten veya dıştan ona zarar vermez. Faydalı olan doğa böyle davranmaya zorunludur. Gerçekleşen her şey adilane gerçekleşmiştir. Dikkatle incelersen bunun doğru olduğunu görürsün. Yalnızca bir dizi nedenin sürekliliğine göre değil, Adalete göre de söylüyorum bunu. Yani herhangi birine sadece hak ettiği kadarı pay ediliyormuş gibi. Baştaki gibi dikkatle bak ve her işi iyi insan olmanın manasına dair oluşturduğun kanaatine aykırı düşmeyecek şekilde yap. Yaptığın her işte bunu düstur edin. Bir takım şeyler hakkında küstahça yargı verenleri ve senin de kendisi gibi yargı vermeni isteyenleri onaylama. Her şeyi olduğu gibi gör. Şu iki kuralı daima hazırda tutmalı. İlki işlerini yalnızca bir kralın ve yasa koyucunun mantığının gösterdiği gibi insanların faydası için yap. İkincisi sana doğruyu gösterecek ve seni kendini beğenmişlikten kurtaracak birisi olursa fikrini değiştir. Fakat bu değişim daima adil veya ortak çıkara faydalı olma temeline dayanmalı. Sadece bu nedenle ona uymalıdır. Haz verici veya ün kazandırıcı görünmesine değil. Mantığın var mı? Var. Öyleyse neden kullanmıyorsun? Mantığın işini yapıyorsa başka ne istersin? Bütünün bir parçası olarak var oldun. Seni var edenin içinde yok olacaksın. Ya da dönüşecek, iade edileceksin o yaratıcı ilkeye. Aynı sunağın üzerinde bir sürü günlük parçası kimi önce düşmüş kimi ise daha sonra. Fakat hiç farkları yok. Eğer kendi savlarına ve aklına saygıya geri dönersen, seni vahşi bir hayvan veya maymun gibi gören o insanlara on gün içerisinde tanrı gibi görüneceksin. Yaşayacak on bin yılın varmış gibi davranma. Kaderin başının üzerinde asılı. Yaşadığın sürece mümkün olduğunca iyi ol. Yakınlarının söylediği herhangi bir söze, yaptığı herhangi bir işe, aklından geçen herhangi bir düşünceye bakmayan, Sadece kendi yaptıklarının adilliği ve doğruluğuyla ilgilenen kişi ne çok boş vakit kazanır. Bir başkasının karanlık mizacını umursama, doğru yolundan sapmadan ilerle. Öldükten sonra gelecek güne düşkün birisi, onu ve onun ününü hatırlayacak olanların da kendisi gibi kısa süre sonra öleceğini, onlardan sonra geleceklerin de aynı akıbete uğrayacağını, Hatırasının bu şekilde parlayıp sönerek birinden diğerine geçerken sonunda tamamen yok olacağını tahayyül etmez. ''Hadi hatıran ve hatıranı yaşatacaklar ölümsüz diyelim. Bundan sana ne? Övgü ölünün ne işine yarar? Hatta bazı durumlar haricinde yaşayanların ne işine yarar? Öldüğünde başkalarının senin hakkında söyleyeceklerini dert etmekten doğanın sana şimdi bahsettiklerini umursamıyorsun.'' Her şeyin kendine özgü bir güzelliği, bizzat kendisinden gelen ve eksiksiz bir güzelliği vardır. Övgü övülen şeyine daha kötü ne de muhteşem yapar. Bunu herkesin güzel saydığı şeyler için de, mesela maddi şeyler ve sanat içinde söylüyorum. Güzel olan bir şeyin başka bir şeye ihtiyacı var mıdır? Yasa, gerçek saygınlık, cömertlik gibi. Bunların hangi sövüldüğü için iyidir, ya da hangisi yerildiği için mahvolmuştur? Zümrüt çirkinleşir mi övgüler düzülmezse? Ya da altın, fil dişi, mor renk, lir, hançer, çiçekler, çalılar? Eğer ruhlar yok olmuyorsa nasıl ezelden beri havada yer buluyor hepsi? Ya yeryüzü nasıl zamanın başından beri gömülenlerin bedenlerini saklayabiliyor? Ölü bedenlerin belli bir süre sonra değişip çözülerek toprağa diğer bedenlerin gömülmesine müsait kılması gibi Havaya yükselen ruhlar da belli bir süreliğine orada dururlar. Sonra değişir, çözülür ateşe dönüşür ve yaratıcı nedenlerine dönerler. Böylelikle yeni ruhlara yer sağlarlar. Ruhun hayatını sürdürmesi varsayımına böyle cevap verilebilir. Fakat yalnızca gömülen insanların bedenlerini değil, aynı zamanda her gün yediğimiz ve hayvanların da yediği diğer hayvanları da düşünmeliyiz. Bunlar da ne kadar çok yenir ve onlarla beslenenlerin bedenlerine gömülürler bir anlamda. Fakat kana, havaya ve ateşe dönüştükleri için onlara yeterince yer var. Peki buradan gerçeğe nasıl varabiliriz? Maddesel ve nedensel olanı ayrı inceleyerek. Bocalama ama bütün hareketlerinde adaleti gözet ve her izlenimde kavrama melekesini muhafaza et. ''Ey dünya, seninle uyumlu olan her şey benimle de uyumludur. Senin için zamanında olan şey benim için erken veya geç değildir. Ey doğa, mevsimlerden gelen her şey meyvedir bana. Her şey senden gelir, her şey sende var olur, her şey sana döner.'' ''Ozan, Kekrops'un sevgili şehri.'' diyor. ''Ya sen, sen de Zeus'un sevgili şehri diye karşılık vermeyecek misin?'' Huzur istiyorsan pek az şey yap diyor Demokritos. Toplumsal bir canlı olarak doğanın birisinin aklına ihtiyaç duyduğu şeyleri ve taleplerini onun istediği gibi yapmak daha iyi değil midir? Çünkü yalnızca daha iyi şeyler gerçekleştirmek huzuru sağlamaz, daha az şey yapmak da sağlar. Söylediğimiz ve yaptığımız şeylerin gereksiz olanlarından vazgeçersek hem boş zamanımız hem de huzurumuz artar. Bu yüzden her seferinde şunu hatırlamak gerek. Bu gereksiz bir şey mi? Fakat yalnızca yaptığımız gereksiz işleri değil, gereksiz düşüncelerimizi de azaltmamız gerekir. Böylelikle bunları gereksiz işler izlemez. Bir yandan bütünden payına düşenden memnun olan, öte yandan yaptığı işlerde de adil ve cömert davranmaktan hoşnutluk duyan bir insan olarak yaşamaya çalış. Onu gördün, bir de buna bak. Hiç kafan karışmasın, basit ol. Biri hata mı yapıyor? Kendisine karşı hata yapmaktadır. Başına bir şey mi geldi? Güzel, başına gelen her şey doğa tarafından çok önceden belirlenmiş ve sana pay edilmiştir zaten. İşin özü yaşam kısadır. Şu anı ihtiyat ve adaletle işe yarar bir şekilde kullan. Rahatlarken bile makul ol. Gerçekten önceden ayarlanmış da olsa, Rastgele birbirine geçmiş bir kaos da olsa her halükarda evren bir düzendir. Bizzat sende de bir düzen varken ve birbirinden ayrı ve dağınık olmasına rağmen birbirini etkileyen her şeyde düzensizlik olabilir mi? Kötü karakter Efemine karakterdir, haşindir, vahşidir, hayvan gibidir, çocuk sudur, aptaldır, sahtekardır, edepsizdir, paragözdür, tirandır. Eğer o evrenin neler barındırdığını bilmiyorsa dünyaya yabancıdır. Ama orada olan bitenleri bilmeyen biri de yabancıdır. Sosyal görevlerinden kaytaran kişi kaçaktır. Akıl gözünü kapatmış kişi kördür. Bir başkasına ihtiyaç duyan, yaşamını sürdürmek için gerekenleri kendisi karşılayamayan biri dilencidir. Olan bitenden memnun olmadığı için ortak doğamızdan kendini soyutlayan kişi çıbandır. Seni ve her şeyi yaratan doğadır çünkü. Ruhunu diğer tüm akıllı canlıların bir parçası olduğu ruhtan ayıran biri, toplum için fitneci bir yurttaştır. Tuniksiz, kitapsız ve yarı çıplak yaşayan filozoflar. Ekmeğim yok, bilgidir besinim derler. Bense bilgiyle beslenmiyorum ama ona bağlıyım. Öğrendiğin zanaati sev, onunla yetin. Yaşamın geri kalanını ruhunun tümüyle, her anlamda tanrılara yüzünü dönmüş birisi olarak geçir. Ama hiçbir insanın tiranı ya da kölesi olma. Vespasianus dönemini hatırla mesela. O zamanda şimdiki gibi evlenen, çocuk yetiştiren, hastalanan, ölen, savaşan, festivaller düzenleyen, seyahat eden, çiftçilikle uğraşan, dal kavukluk, inatçılık, şüphecilik eden, kumpas kuran, birinin ölmesi için tanrılara yakaran, sürdükleri yaşamdan memnun olmayan, Seven, servet sahibi olmak, konsüllü, krallık yapmak için can atan insanları göreceksin. Onların yaşamları yok artık. Geçip gitti çoktan. Şimdi de Traianus dönemine geç. Hepsi aynı. O yaşam da geçip gitti. Diğer zamanların ve diğer ulusların yazıtlarına bir bak. Ve yaşama dört elle sarılmış insanların ölüp gittiklerini, elementlerini ayrıştıklarını gör. Fakat hepsinden önce kendi başına bir şeyleri yapmaya... Sahip olduklarını sıkıca tutmaya ve bundan memnuniyet duymaya aldırmayanları boşa kürek çekenleri hatırla. Burada her eylemin kendi değerine göre bir dikkat gerektirdiğini hatırlamak lazım. Böylece ufak tefek şeylere gereğinden fazla değer vermezsin. Bir zamanlar yaygın olan kelimeler artık miadını doldurmuştur. Tıpkı vaktiyle onca övgüye mazhar olmuş isimler gibi. Kamilyus, Caeso, Volesus, Dentasus ve kısa bir süre sonra Scipio ve Kato, sonra Augustus, Hadrianus ve Antoninus. Hepsi kısa sürede göçüp gider, efsane olur ve mutlak bir unutuluşa gömülür. Elbette bunu herhangi bir şekilde yeryüzünde olağan dışı ışıldamış insanlar için söylüyorum. Diğerleri de kısa sürede son nefeslerini verir. Görünmezler, duyulmazlar. Peki ebediyen hatırlanma nedendir? Tamamen beyhude bir çaba. Peki çabamızı neye yöneltmemiz gerekir? Şuna, düşüncede adalete ve icraatta ortak yarara, sözde aldatmamaya, gerçekleşen her şeyin gerekli olduğuna, tanıdık ortak bir temelden geldiğine inanarak onları samimiyetle karşılamaya. Kendini kendi isteğine kader tanrıçası kolotayosun, bırak kaderini istediği gibi yirsin. Her şey fanidir, hatırlayan da hatırlanan da. Her şeyin değişimle gerçekleşmesini sürekli düşün. Bütünün doğasının en sevdiği şeyin, var olanları aniden değiştirip yerine yenisini yapmak olduğunu düşünmeye alış. Çünkü var olan her şey, kendisinden var olacak şeylerin tohumudur aynı zamanda. Sense tohumların sadece toprağa veya rahme bırakıldığını sanıyorsun. Ama bu çok baya bir fikir. Kısa süre sonra öleceksin ama hala sade bir hayat sürmüyorsun. Sakin değilsin. Dışarıda olan bitenin sana zarar vermesinden de her şeye nazik davranmaktan da uzaksın. Bilgeliğin sadece adil davranmakla geleceğine inanmıyorsun hala. Onların yönetici ilkelerini iyice incele. Akıllı insanların nelerden sakındığını, nelerin peşine düştüklerini gör. Senin için kötü olan bir şey başkasının yönetici ilkesinde, herhangi bir davranışında veya çevrendeki şeylerin değişiminde değildir. O halde nerededir? Senin kötülük üzerine düşünüp yargı veren kısmındadır. O halde bu kısmın düşünüp yargı vermezse her şey iyi olur. Sana en yakın olan şey, yani zayıf bedenin yaralansa, yansa, çürüse, bozulsa bile yine de bunlar üzerine düşünen kısmı sakin kalır. Şöyle de diyebiliriz. İyi veya kötü olduğu varsayılan herhangi bir şey, İyi veya kötü herhangi bir insanın başına gelebilir. Çünkü iyi veya kötü şeyler hem doğayla uyumlu yaşayan hem de doğaya aykırı yaşayanların başına gelir. Bu da ne doğayla uyumlu ne de ona aykırıdır. Evrenin düzenini yalnız bir maddeyi ve yalnız bir ruhu içinde bulunduran bir canlı gibi düşün. Var olan her şeyin bu tek canının idrakinden, tek bir dürtüyle gerçekleştiğini her şeyin bir araya getirilip, iplikler gibi eğrilip bükülerek her şeyin varlık nedeninin oluşturduğunu düşün. Epiktetos'un dediği gibi bir cesedi sırtlanmış ufacık bir ruhsun sen. Bir şeyin değişmesinde kötü hiçbir şey yoktur. Bir şeyin herhangi bir değişimin sonucu olmasında iyi bir şey olmaması gibi. Gerçekleşen her şeyi taşıyan bir nehre güçlü bir akıntıya benzer zaman. Çünkü görür görmez her şey akıntıya kapılıp gider. İşte bir diğeri geçiyor şimdi. O da diğerleri gibi akıntıya kapılıp gidecek. Her şey ilkbaharda çangül ve yazın mahsulleri gibi alışıla gelmiş ve bildiktir. Hastalık, ölüm, karalama, ihanet ve ahmakları sevindiren veya üzen diğer onca şey gibi. Sonradan dünyaya gelenin her zaman kendinden önce gelenlerle sıkı bir bağ vardır. Ama birbirinden kopuk şeylerin zorunluluktan rastgele sıralanması gibi değil, aralarında mantıksal yakınlık vardır. Var olan her şey öylesine ahenklidir ki, sonradan gelen şeyler de basitçe onların ardına dizilmek yerine muhteşem bir ahenkle bağlanır yerini aldıklarına. Herakleitos'un söylediğini hiç unutma. Toprağın ölümü suyu, suyun ölümü havayı, havanın ölümü ateşi var eder ve tam tersi de geçerlidir. Yolun götürdüğü yeri unutan adamın dediğini hatırla. İnsanlar en kesintisiz ilişkide oldukları şeyle hep uyuşmazlık içerisindedir. Yani evreni idare eden akılla. Her gün karşılaştıkları şeyler onlara yabancı görünür ve uyuyormuş gibi konuşup hareket etmemiz gerekir. Aslında uyurken bile hareket ediyor ve konuşuyormuş gibi görünürüz. Ebeveynlerini taklit eden çocuklara da benzememeliyiz ne yani ebeveynlerimizden ne aldıysak yalnızca onu yapmamamız gerekir. Tanrıların herhangi biri sana yarın veya en geç ondan sonraki gün ölmüş olacaksın dese, bunun yarın mı yoksa sonraki gün mü olacağını pek umursamazsın. En azından son derece korkak birisi değilsen. Gerçekten çok farkı var mı? Öyleyse yarın ölecek olmanın uzun yıllar sonra ölmekten çok farklı olmadığını kabullen. Ne kadar çok doktorun çoğu zaman hastalarının başında kaşlarını çattıktan sonra öldüğünü, ne çok astrologun sanki matah bir şeymiş gibi diğerlerinin ölümlerine dair kehanette bulunduktan sonra, ne çok filozofun ölüm ve ölümsüzlük hakkında sonu gelmez tartışmalardan sonra, ne çok kahramanın pek çok insan öldürdükten sonra, Ölümsüz olduğunu iddia eden ne çok tiranın gücünü yaşam ve ölüm üzerinde korkunç bir küstahlıkla kullandıktan sonra ve ne çok şehrin deyim yerindeyse öldüğünü hiç unutma. Helike, Pompei, Herkulaneum ve nice şehir ve bizzat tanıdığın onlarcası. Bir arkadaşını gömdü, sonra gömeni de bir diğeri, onu gömen üçüncüyü de birileri gömdü. Hem de kısacık bir sürede oldu hepsi. Sözün özü, insani olan her şeyin önemsiz ve kısa ömürlü olduğunu idrak et. Dün ufacık bir mukus olanlar, yarın bir mumya veya küle dönüşecekler. Zamanın bir anını bile doğaya uygun geçir ve memnuniyetle ayrıl yaşamdan. Tıpkı onu yaratan toprağa ve yetiştiren ağaca şükranlarını sunmak için olgunlaşınca yere düşen bir zeytin tanesi gibi. Dalgaların sürekli çarptığı kaya gibi ol, sağlam hareketsiz durur kaya. Ve yatıştırır etrafında suyun öfkesine. Ne talihsizim ki bu benim başıma geldi. Hayır, talihsiz değilsin. Bu benim başıma geldiği için talihliyim. Zira bana hiçbir zarar veremedi. Ve şu andaki ya da gelecekteki yaşamım içinde korkmuyorum demeli. Çünkü herkesin başına talihsizlik gelebilir. Ama herkes talihsizliği zarar görmeden atlatamaz. Öyleyse neden talihsizlik değil, talih olmasın? Yani insanın talihsizliğinin, insanın doğasının sapmasından kaynaklanmadığını mı söyleyeceksin? Peki insan doğasının iradesi ya da amacıyla uyumsuz olmayan bir şeyin bu doğadan sapma olması mümkün mü? Peki nedir bu irade ya da amaç? Biliyorsun ne olduğunu. Başına gelen şeyler adil, cömert, gösterişsiz, aklı başında telaşsız, dürüst, mütevazi, özgür olmanı, İnsanın kendine has doğasını var eden diğer bütün özelliklere sahip olmanı engelleyebilir mi? Kalan günlerinde sana acı veren her şeyde bundan faydalan. Bu bir talihsizlik değil, aksine buna yiğitçe katlanmak talihtir. Yaşama inatla sımsıkı bağlananları bir düşünmek, basma kalıp da olsa ölümü küçümsemek için etkili bir yöntemdir. Erken göçüp gidenlerden daha fazla ne kazanmış olabilirler? Kaedisianus, Fabius, Lulianus, Lepidus ve bunlar gibi başka bir sürü insan önünde sonunda bir yerlerde yattılar işte. Pek çok kişiyi mezarlarına götürdüler ama sonunda onlar da mezarlarına götürüldü. Aslında aradaki mesafe kısadır. Bu kısacık mesafeyi de nice sorunlar arasında ne tür dostlarla, ne kadar zahmetle ve ne kadar cılız bedenler içinde kat ediyoruz. Bu yüzden onu önemseme. Ardında kalmış zamanın enginliğine ve önündeki zamanın sonsuzluğuna bak. Bu sonsuzlukta 3 günlük bir bebeğin ve 300 yıllık Nestor'un yaşamları arasında fark ne kadardır? Her zaman kısa yoldan koş. Kısa yol doğaya uygundur ve herkese en sağlıklı şeyi söylemeye ve yapmaya yöneltir. Çünkü bunun gibi bir amaç seni zahmetten, dertten, tereddütten, tüm entrikacılardan ve gösterişten kurtarır.